29. Sohbet Zengine zenginliğinden dolayı devazı göstermemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar Kim ki sırf zenginliğinden faydalanmak için bir zengine itibar gösterirse dinin üçte ikisi gider Dinleyin ey münafıklar Bu söz zenginlere sadece itibar edip saygı gösterenler içindir. Zengine sırf zenginliğinden dolayı itibar edenlerin hali bu olursa, ya onların hatır için namaz kılanların, oruç tutanların, hacca gidenlerin ve onların azarlamalarını kabul edenlerin hali nice olur? Ey izzet ve celal sahibi Allah'a şirk koşanlar, ortak tanıyanlar, sizin ne Allah'tan haberiniz var ne de onun Resulünden. Gelin halis Müslüman olun. Tevbe edin. Tevbenizde de samimi ve ihlaslı olun. Ta ki imanınız kusursuz olsun, sarsılmaz inancınız parlasın, tevhidinizde sıhhat bulsun da dalları arşa yükselsin. Ey ol imanın gıdalanıp güzelleştiği ve dalları arşa doğru yükseldiği zaman izzet ve celal sahibi hak seni hem senden hem de diğer fanilerden müstahniklar. Rızık ve geçim endişesinden ve çalışma külfetinden müstahniklar. Senin nefsini de, kalbini de özünü de doyurur. Seni kendi kapısında durdurur ve kendisinin zikri yakınığı ve Yine kendisini olan ünsiyet sebebiyle Seni fanilere muhtaç olma Duygusundan kurtarır Bol bol Dünyalıklara nail olanlara ve Hep dünya ile iştigal edenlere aldırma Gözünü onlara dikme Dünyayı elinde tutanlara Aldırma Gözün onlara dikme Sonra senin onlara bakışın Hem rahmet olur hem külfet olur Hem de zulmet olur Ey Ey İlim öğrenme iddiasında olduğu halde Ehli dünyadan dünyalık talep eden Ve bunun için onlara temennalarda bulunan kişi Allah seni ilim yolunda dalalete düşürdü İlminin bereketi gitti Özü gitti Sana da kabuğu kaldı İlmi alet ederek Ehli dünyadan dünyalık dilenmeye kalkışman Her şeyi berbat etti Sen Ey Allah'a ibadet ettiği iddiasında bulunduğu halde kalbi fanilere tapan, onlardan korkan ve onlardan uman kişi. Kulluğun gönüşte Allah'adır fakat gerçekte fanileredir. Gönüşte Allah'a kulluk ediyorsun fakat gerçekte ve batınınla fanilere tapıyorsun. Senin bütün isteğin, arzun, emelin, bütün himmet ve gayretin ehli dünyanın elindeki paraya... Serveti ve dünyalığa sahip olma Bütün himmet ve gayretin Bu nokta etrafında dönüyor Ehli dünyanın seni etmelerini, Beğenmelerini ve övmelerini bekliyor Seni kötülemelerinden Ve senden yüz çevirmelerinden korkuyoruz. Senin dünyalığa nail olmanı Engellemelerinden korkuyorsun Onun için Sık sık kapılarına gidiyor Yumuşak tatlı sözlerle Ve çeşitli Temennalarla onlardan dünyalık koparmayı ümit ediyor Vah sana. Sen bir müşriksin, bir münafıksın, bir mürahisin, bir fesatçısın, bir zındıksın. Yazık sana. Kime karşı kibirleniyor, kime karşı ikiyüzlü hareket ediyorsun? Gözlerin hain bakışlarını ve sinelerin gizelliklerini bilen Allah'a karşı mı? Hayf sana ki namaza duruyor ve Allah'u Ekber, allah her şeyden büyüktür diyorsun. Fakat kendi sözünü kendin tekzip ediyor, yalanlıyorsun. Zira senin kalbinde insanlar izzet ve celal sahibi Allah'tan daha büyüktür. İzzet ve celal sahibi Allah'a dön. Günahlarına tevbe et. Ondan başkası için bir iyilik yapma. Ne dünya için ne de ahiret için. Her ne iyilik yaparsan Yalnız ve sadece Allah rızası için yap Yalnız Onun rızasını isteyenlerden ol Rububiyete hakkını ver Övülmek ve sena edilmek için Amel işleme Nimete nail olmak Veya mahrum kalmamak için de işleme Bilakis sırf Allah'ın rızası için işle Vah sana ki rızkın çoğalacağını Veya azalacağını sanıyorsun. Halbuki senin kısmetin ne artar ne de eksilir. Nasipte ne varsa olur. Sana gelmesine hükmedilmiş hayır da şer de mutlaka gelir. Bundan kurtuluş yok. Öyleyse vuku kesinleşmiş bir şeyle meşgul olma. Bilakis sırf Allah'a taat ve kullukla meşgul ol. Hırsını azalt, emelini kısalt, gözlerini ölüme dik. İşte o zaman felah bulursun. Kurtuluşa erersin Sen bütün hallerinde şeriatı uydunuz Ey ahali Sizin şeriata uyar bir tarafınız mı kaldık Onu hem zahirleriniz yönünden Hem de batınlarınız yönünden terk ettiniz de Nefslerinize Hevai arzularınıza Nefsani zevklerinize uydunuz Ve her gelen gün İzzet ve celal sahibi Allah'ın size olan Yumuşak muamelesini aldandım o bu dünyada sizin üzerinizden azabı kaldırabilir. Fakat sonunda üzerinize her taraftan azap yağdırır. Seni yakalar, sıkar. Sonra ölüm gelir. Kabre konulursun. Kabrin sıkışıklığı ve azabı ile karşı karşıya gelir. Orada kıyamete kadar öylece kalırsın. Sonra bütün gizli amel ve günahların sana geri verilir ve mahşere sevk olunursun. Orada dünyadaki bütün işlediklerinden hesaba çekilir, azından da çoğundan da hesap verirsin. Sen ruhsuz bir heykelsin. Manevi yünü ve kuvveti bulunmayan ve ancak ateşte yanmaya elverişli kuru bir kabuksun. İbadetinde hiç ihlası yok, öyleyse ruh da yok demektir. Sen ve ibadetin ancak ateşte yanmaya yararsınız. Eğer Amellerinizde ihlaslı değilsen boş yere yorulmana lüzum yok. Zira ihlastan yoksun ameller hiçbir şey ifade etmez. Sen yorucu, faydasız ve üstelik sonunda cezası olan işler yapanlardansın. Dünyada faydasız işler yapan bir amelesin. Kıyamet günü de cehenneme yaslanacaksın. Merki ölüm gelmeden önce tevbe edip, mazeret beyanında bulunmuş olasın. Ölüm gelip de yüzüne kapıları kapanmadan ve artık tevbe kapısından içe giremeyecek duruma gelmeden önce imanını yenileyerek ve hüsnüniyet, samimiyet ve ihlasla tevbe ederek izzet ve celal sahibi Allah'a dır. Kalbinden gelen bir ihtiyaçla O'na dır. Ta ki lütuf ve ihsan kapısı yüzüne kapanmasın. Nefsinle, nefsani kuvvetlerinde ve maddenin azdırıcılıklarıyla yapacağın mücadede seni yorgun düşürmez. Senin halen içinde bulunduğun hallerin hiçbirinde hayır ve bereket yoktur. Vah sana ki! İzzet ve celal sahibi Allah'tan hiç haya etmiyorsun. Parayı kendine mağbut edilmiş, Rab edilmişsin. Paraya tapıyorsun. Senin Allah'ın para bütün himmetin gayretin ve düşüncen para Allah'ı külleyen tamamen unutmuşsun fakat yakında halini göreceksin hayf sana dükkanını malını işini aile efradını bırak şeriatın emriyle onlar için kazanırsın kalbinde izzet ve celal sahibi Allah'a tevekkül ol gerek kendi rızkını gerekse aile efradın rızkını Allah'tan bekle ondan iste İş yeri, dükkan vesaire gerçekte bir sebepten ibarettir. Esas rızkını veren ise Allah'tır. Allah'ı unutup da işine, dükkanına, mal, mülk ve servetine bağlanma. Allah o sebepler dahilinde senin rızkını da, aile efradının rızkını da senin eline verir. İhsanını, yakınlığını ve kendisine ünsiyeti senin kalbine bizzat koyar. Aile efradını sana muhtaç olmaktan, seni de onlara muhtaç olmaktan kurtarır. Onları dilediği ile ve dilediği şekilde müstahane Bu arada senin kalbine de denir ki bu senin nasibindir. Şu da aile ifradındır. Fakat sen bu ilahi ilhamı duyabilecek seviyeye nasıl ulaşacaksın? Ömrünün tamamı müşriklikle geçiyor. Allah ile aranda perdeler var. Adeta onun rahmetinden kavulmuşsun. Sen Allah'a değil, fanilere güveniyorsun. Parana güveniyorsun, malına güveniyorsun. Dünyalık toplamaya doymuyorsun. Kalbinin kapısını kapa. Bütün fanilerin oraya girme ümidini bertaraf et. Oraya münhasıran izzet ve celal sahibi hakkın zikrini yerleştir. Kötü amellerinden, kötü hal ve tavırlarından ötürü hemen tevbe üstüne tevbe et. Nedamet üstüne nedamette bulun. Buku bulan kötü fiil ve hareketlerinden ötürü çok gözyaşlarıdır. Fakir, muhtaç ve yoksullara mali yardımda bulun. Cimrilik etme, zira kısa bir müddet sonra o maldan ayrılacaksın. Dünyadaki her amelin ahirette bir karşılığının bulunduğuna kesinlikle inanan bir mümin cimri olmaz. Anlatıldığına göre bir defasında İsa Aleyhisselam İblis'e sordu. Sence insanların en sevimlisi kimdir? İblis dedi. Cimri mi? İsa Aleyhisselam bu sefer de dedi ki peki ya en sevimsizi? İblis dedi. Fasık fakat cömert kişi. İsa Aleyhisselam bunun sebebini sorduğunda ise İblis'in cevabı şu oldu. Çünkü ben cimri müminin cimriliğinin onu her an için günaha sokabileceğini ümideder. Buna karşılık fasık fakat cömert müminin cömertliği sebebiyle günahlarının affedilebileceğinden korkar. Dünya ile dünyanın değeri kadar meşgul ol. Şerat, izzet ve celal sahibi Hakk'a kulluk etmekte faydalanılması ve yardımcı olarak kullanılması için çalışmayı ve dünyalık elde etmeyi emretmiş Ve meşru kılmıştır Fakat sen kazandığını Masiyet ve günah işlemekte yardımcı olarak kullanıyorsun Namazı ve hayırlı işleri terk ediyor Zekatı vermiyorsun Sen taat ve kulluk üzerinde değil Masiyet ve günah üzerindesin Ömrünü Allah'a taat ve kulluk yapmakta değil Günah işlemekte geçiriyorsun Bu durumda senin çalışman bir nevi eşkıyalık ve yol kesicilik gibi bir şey oluyor. Yakında Hepinize ölüm gelecek. Hepiniz öleceksiniz. Ölümün gelişiyle mümin ferahlar. Sevinçlenir. İmansız ve münafıkta hüzünlenir. Tasalanır. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem Kendilerinden nakledilen bir hadislerinde Şöyle buyururlar. Mümin Öldüğü zaman Kendisi için İzzet ve Celal sahibi Allah'ın hazırlamış olduğu Lütuf ve ihsanları görünce O ana kadar dünyada kalmış olmasına Hayıflanır Hani tevbesinde sebat eden tevbekarlar Hani her halükarda kendisini görmekte Ve murakabe etmekte olan İzzet ve Celal sahibi Rabbinden Haya edenler Hani gizli hallerde de aşikare hallerde de günahlardan korunanlar, günahlar yönünden iffetli olanlar, hani hem kalp gözünü hem de kafa gözünü harama yonanlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden nakledilen bir hadislerinde şöyle buyurlar. hiç şüphe yok ki gözler de zina yapar. Onların zinası haramlara bakmaktır. Kim bilir? Gözlerin bakması haram olan kadınlara ve sahabilere bakmak suretiyle kaç kere ve nice zinalar yaptı. İzzet ve celal sahibi Allah'ın şu kelamını işitmedin mi ki ne buyuruyor? Müminlere söyle. Gözlerini harama kapasınlar. Nur Suresi 30. Ayet Ey fakir kişi, fakirliğine sabret. Zira, Dünya fakirliği mutlaka geçecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden nakledilen bir hadislerinde Hz. Ayşe'ye hitaben şöyle buyurlar: Ya Ayşe, ahiret nimetleri için dünyanın acılıklarına tat, dünyanın acılıklarına katlan. Allah dostlarının dilinde isminin ne olduğunu bilmiyorsun. Acaba? Bir bahsız, bedbaht mısın yoksa bahtiyar birisimiz? Bilindiği gibi bu husus yani kişinin bedbahtlardan mı yoksa bahtiyalardan mı olduğu İzzet ve celal sahibi Allah'ın ilmindedir, takdirindedir. Fakat böyle olmakla beraber sen Allah korkusunu bırakma. İşi kadere terk edip de kendini salıverme. Eğer böyle yaparsan güzel ameller işlemeyi ihmal eder. Şeriat hududundan çıkarsın. Sen emrolunduğun amelleri işlemeye gayret et. Sana takdir ilahiyi düşünmek gerekmez. Bu mesele öyle bir şeydir ki onu ne sen bilebilirsin ne de senden başkasın. Bu husus gayipler cümlesindendir. Allah dostları dünya döşeklerini dürüp topladılar. Dünyadan uzaklaştılar ve Mevlalarının huzurunda durarak onun hizmetçileriyle birlikte kendisine hizmetle meşgul oldu. Onlar dünyalıkları onunla zevklenmek ve safa sürmek için değil, bilakis sırf azıklanmış olmak için alırlar. Hatta zaruret ve mecburiyet karşısında alırlar. Bünyelerini ibadete muktedir olabilecek şekilde onunla ayakta tutarlar ve namuslarını şeytanın hilelerinden ve tuzaklarından onunla korurlar. Böyle hareket etmekle İzzet ve celal sahibi Rablerinin emrine itaat etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymuş olurlar. Onların bütün meşgaleleri Allah'ın emirlerine itaat etmek, Resulullah'ın sünnet ve ahlakına uymaktır. Onlar her şeyde hep yüce himmetlerle ve kuvvetli iradelerle beraberdirler. Allah Bizi de onlardan eyle ve onların bereketlerinden bize de hazırla Amin Ey o Kalbinde dünya sevgisi bulunmakta devam ettiği müddetçe Salihlerin afalinden hiçbir şey göremez. İnsanlardan beklediğin onlardan istediğin ve onları Allah'ın iradesini ortak ettiği müddetçe, Kalbinin gözleri açılmaz. Hem dünyanın hem de insanların karşısında züht sahibi olmadıkça konuşmaya hakkın yok. Çalış, gayretli ol. İşte o zaman senden başkasının göremediği hakikatleri sen görürsün. Senin için normal tabiat kanunları yıkılır. Harikulade şeyler zuhur eder. Sen kendi hesabında olanı bıraktığın zaman sana senin hesabından olmayan yenge. İzzet ve celal sahibi hakka dayanıp güvendiğin ve gizli ve aşikare her halükarda ondan korktuğun ve kötülüklerden elini çektiğin zaman o hiç hesaba katmadığın cihetlerden senin rızkını ver. Sen Allah'ın ahkamına ve emirlerine uymayan fiil ve hareketleri terk et ki o da sana versin. Kötülükleri terk etmek senden vermek ondan. Sen Zühd sahibi ol ki o da seni sevsin. Başta terk etmek, sonunda ihsan Başta yani dünyada. Allah'ın men ettiklerini terk et, sonunda yani ahirette de Allah'ın lütuf ve ihsanını al. İşin bidayetinde kalbe, şehavatı, dünyevi emel ve hırsları terk etme teklifi vardır. Nihayetinde de nimetlere nailiyet bulunmaktadır. Birincisi, muttakiler içindir. İkincisi ise İzzet ve celal sahibi Allah'a kulluk ve taate vasıl olan abdallar içindir. Ey müray, ey münafık, ey müşrik, sadece bazı yasakları terk etmekle taatleri ile Allah'a vasıl olmuş bulunan abdallara yakın olamazsın. Onlar sayılı kişilerdir. Elinde vuku bulan bazı şeyler sebebiyle onların hallerini isteme. Onlar Allah'a götüren yolda engel teşkil eden alışkanlıkları yıkmışlardır. Sen ise o alışkanlıkları da aynen muhafaza ediyorsun. Bu durumda elbette onlar için bir takım harikulade haller vuku bulacak, senin için ise hiçbir harikuladelik meydana gelmeyecektir. Mesela sen uyurken onlar ibadet edip namaz kılmış, sen yiyip içerken onlar oruç tutmuş, sen eminlik içindeyken onlar Allah korkusundan titremiş, sen korku içindeyken onlar eminlik içinde bulunmuş, sen sımsıkılmalına onla sarılırken onlar varlarını yoklarını Allah yolunda harcamışlardır. Aynı şekilde onlar hayatın acılıklarına, sıkıntılarına, ızıraplarına sabrettiler, katlandılar neticede bu acılıklar onlar hakkında tatlılığa dönüştü. Kader bıçakları onların etlerini doğrar da onlar bunu aldırış bile etmezler. Elen bile duymazlar. Bunun sebebi onların elem vereni görmeleri ve onunla dehşete kapılmalarıdır. İnsanlar ve diğer canlılar onların canibinden rahattır zira hiçbir canlıya onlardan elem ve zarar ziyan gelmez. Denmiştir ki, iyiler o kimselerdir ki karıncayı bile incitmezler. Karınca ki neredeyse gözle görünmeyeceklerce de küçük bir canlıdır. İyiler kulluk ve taatte bulunarak Allah'a vasıl olurlar. Allah'a karşı kulluk ve taatte bulunurlar. İnsanlara ve diğer canlılara hüsnü muamele ile muamele ederler. Onlara öyle yaklaşırlar. Akraba ve taallukata da Sılah-ı Rahim'de bulunarak yani onlarla olan yakınlık ve akrabalık bağlarını devam ettirerek muamele ederler. Onlar dünyada da ahirette de nimetler içindedirler. Naim cenneti içindedirler. Dünyada Allah'a yakınlık cennetinde, ahirette de Naim cennetinde. İzzet ve Celal sahibi Allah'ı görme cennetinde. Ona yakınlık cennetinde onun kelamını işitme cennetinde ve ondan velat elbise giyme cennetinde sen de onlardan eser bile yok sen izzet ve celal sahibi Rabbine karşı hayasızlığından ve ona karşı gelme cüretinden ötürü günahlara tevbe etmekle meşgul ol, hayf sana haya izzet ve celal sahibi Allah'tan olur, Allah'tan haya edilir, yoksa haya kullardan olmaz, o her şeyden önce mevcuttur onun haricindeki varlıklar yani kainat ise bir zamanlar mevcut değilken sonradan var olmuştur. Böyle olmasına rağmen sen sonradan var olan şeylerden haya ediyorsun da kadim olan yani varoluşunun başlangıcı bulunmayan Allah'tan haya etmiyor. Ona karşı günah işleme cüretinde bulunabiliyorsun. O kerimdir. Kerem sahibidir. Lütuf ve ihsan sahibidir. Ondan başkası ise denidir, hasistir, değersizdir. O ganidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan başkası ise fakirdir, muhtaçtır, acizdir, zayıftır. Onun adeti ve şanı hep vermektir. Ondan başkasınınki ise mani olmak, vermemek ve tutmaktır. Bütün ihtiyaçlarında ona dön, ona yöne zira hiç şüphe yok ki o kendinin gayrinlerinden daha evladır onun varlığına yine onun yarattıklarını delil ittihaz ile onun şeriatının hudutlarını muhafaza et ve takvasına yapış zira sen onun takvası üzere olmakta devam ettiğin müddetçe o kendisine ulaşmakta sana kılavuzluk eder ve sen de onun yaratmış olduğu fanilerle değil Bizzat onunla meşgul olursun. Onun yarattıklarına yine onun varlığına delil iddiaz et. Onu ara. Dünyayı da, ahireti de bir kenara bırak. Zira senin her ikisinden de kısmetin olanlar sana mutlaka ulaşır. Kaybolmaz. Masivayı Allah'tan başka şeyleri terk etmen, senin kalbini kederlerden temizler. Eğer senin kalbin, ona gitmekte sana kılavuzluk edemiyorsa sen akılsız hayvanlar gibisin. Hemen kalk. İzzet ve celal sahibi Allah'a giden yolda kendi akılları bizzat kendilerine kılavuzluk eden akıllara koş. Onlardan akıllı öğren. Ve öğrendiğin o akılla kendini de Rabbini de tanı. Vah ki ömrün tükeniyor. Fakat senin haberin yok. Bu ahiretten kaçış ve hep dünyaya yöneliş böyle ne zamana kadar devam edecek? Yazık sana. Senin rızkını senden başkası asla yiyemez. Senin cennetteki veya cehennemdeki yerinde senden başkası asla mesken tutamaz. Hiç şüphe yok ki şu halinde gaflet sana malik olmuş. Hevai arzular seni esir etmiş. Bütün düşüncen, bütün himmet ve gayretin Yemek, içmek, evlenmek, uyumak Ve diğer emellerine nail olmak üzerinde dolaşır Helal haram demeden tıkıştırdıktan sonra Senin himmet ve gayretin imansızlarla münafıkların himmet ve gayretlerinin aynıdır Senin kalbinde ne hakim ise Dinin işte odur Senin en başta gelen dinin kalbinde olandır Ey misk, Kendine ağla şu perişan haline al. Mesela çocuğun ölürse adeta üzerine kıyamet kopuyor. Fakat dinin ölüyor, dininin esasları ayaklar altında çiğneniyor da sen hiç aldırış bile etmiyor. Bu duruma hiç ağlamıyorsun. Sana müvekkil melekler senin dininin esasları hususundaki hüsranını gördükçe sana ağlıyor. Senin aklın yok. Eğer aklın olsaydı dininin ortadan kalkmasına ağlardın Elinde sermaye var fakat sen onunla ticaret yapmıyorsun Şu akıl ile haya ikisi malın sermayesidir Fakat sen onlarla iyi bir ticaret yapamıyorsun Kendisiyle amel edilmeyen ilim Kendisinden faydalanılmayan akıl ve fayda vermeyen ömür Tıpkı içinde oturulmayan bir eve Bilinmeyen bir hazineye Ve yenmeyen bir yemeğe benzerler Sen Nerede ve hangi halde bulunduğunu Bilmiyorsan ben biliyorum Benim yanımda şeriat aynası vardır O ki Zahir hükümdür Yine benim yanımda İzzet ve celal sahibi Allah'ı bilen Bir ilim aynası vardır O ki batın ilmidir Gaflet uykusundan uyan Yüzünü uyanıklık Suyu ile yıka. Bak gör ki sen Müslüman mısın yoksa kafir misin? Mümin misin yoksa münafık mısın? Muahhit misin Yoksa müşrik misin? Mürahi misin yoksa muhlis İhlaslı mısın? Allah'ın emirlerine boyun mu yiyorsun Yoksa muhalefet mi ediyorsun? Takdiri ilahiye rıza mı gösteriyorsun Yoksa öfkeleniyor musun? İzzet ve celal sahibi hak senin takdiri ilahiye razı oluşuna veya öfkelenişini aldırış etmez. Takdiri ilahiye öfkelenişinin zararı da rıza gösterişinin faydası da sana aittir. Kerim, halim ve fazıl sahibi Allah'a takdis, tenzih ederiz. Her şey onun lütfunun ve fazlının altındadır. Eğer bize lütfetmiş olmasaydı mahvolurdu. Eğer bizim her birimize her birimizin işlemiş olduğu fiillere karşılık olarak hakiki bir mukabele ile mukabele etmiş olsaydı hepimiz mahvolurdu. Ey o, Gaflet, riyakarlık ve nifak içinde yaptığın ibadetlerini izzet ve celal sahibi Allah'a karşı sayıp döküyor, onlarla böbürleniyor ve Allah'tan onlara karşılık lütuf ve ihsan bekliyor. İçinin Bozukluğu ile beraber salihlere yakınlık taşıyoruz. Halbuki sen kimsin? Onlardan bahsetmek ve onları tanıdığını iddia etmek nerede? Ey kaçak, ey asi, ey bu ümmetin muhlis muavitlerinin dairesinden çıkmış kişi. Vahsana. Sen ağla ki seninle birlikte ağlansın. Musibetinin başına otur ve musibetlere sabretme elbisesini giy ki seninle birlikte oturulsun hakikatlere ve Allah'a karşı perdelisin fakat bundan haberim biliyor Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun salihlerden biri şöyle der hakikatlere ve Allah'a karşı perdeli olduklarını bilmeyen perdelilere yazık yazık sana kalbin nedir ne düşünüyor ne biliyorsun kaderi ilahiden ve halinden kime şikayet ediyorsun Felaket anında kimden yardım bekliyorsun? Kiminle uyuyor? Sıkıntıya düşünce kime güveniyor ve kime dayanıyorsun? Söyle bana. Fakat ben senin yalanını da iki yüzlüğünü de biliyorum. Benim nazarımda sen ve diğer bazıları tıpkı bir haşere gibisin. İçinizde yakinen tanıdığım ve kölesi olabileceğim ölesi de vardır ki eğer beni köle olarak satmak için çarşıya götürmek, veya yanında çalıştırmak isterse hemen yapsın. Memnuniyetle kabul eder. Eğer benim üzerimdeki elbisemi ve malımı mülkümü almak yahut benim dilenmemi emretmek isterse hemen yapsın. Derhal kabul ederim. Fakat sana gelince doğrulun yok, tevhid yok, iman yok. O halde ben seni ne yapayım? Seninle bir eşya niyetiyle ancak bir delik tıkayabilirim. Sen... Ancak ateşte yanmaya yarayan bir odundan ibaret Ey ahali! Dünya hayatı bitiyor. Ömürler tükeniyor. Ahiret size yakındır. Halbuki sizin ona hiç ehemmiyet ve değer verdiğiniz yok. Bilaki sizin bütün himmet ve gayretiniz dünya için. Dünyalık toplamak için. Siz izzet ve celal sahibi Allah'ın nimetlerinin düşmanısınız. Eğer Ondan size bir şer gelirse hemen onu sağa sola söyler ve yaygarısını yaparsınız. Buna karşılık bir hayır geldiği takdirde ise onu gizler ve süküt geçersiniz. Siz İzzet ve Celal sahibi Allah'ın nimetlerini gizlediğiniz ve o nimetler sebebiyle kendisine şükretmediğiniz zaman o bu nimetleri sizden geri alır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine nakledilen bir hadislerinde şöyle buyurur. İzzet ve celal sahibi Allah Kuluna bir nimet ihsan etti mi O nimetin O kulun üzerinde görülmesini sever Allah dostları kendileri için bir tek meşgale Bir tek hedef ve değer verilecek Bir tek şey edinler Kalplerinden bütün eşyayı çıkardılar Oraya eşya cinsinden olmayan Bir tek şeyi iskan ettiler İbadetlerini riyadan 200 yüzlükten Gösteriş ve sümadan arıttılar Halisleştirdiler Kulluğu hakikaten İzzet ve celal sahibi Rableri için yaptılar Size gelince sizler Fanilerin kullarısınız Riyanın kullarısınız İki yüzlüğün ve gösterişin Kullarısınız İnsanların evai duygu ve arzuların Hazların Zevklerin ve övgünün kullarısınız Sizin içinizde Hakikaten kulluk yapan birisi yok. Meğer ki, İzzet ve Celal sahibi Allah'ın dilediği kişi ola. Avam tabakası fertlerinin, Kimisi dünyaya kulluk eder, Onun devamını ister, Ve zevalinden korkar. Kimisi, insanlara kulluk eder, Onlardan korkar ve her şeyi onlardan bekler. Kimisi, Cennete kulluk eder, Onun nimetlerini umar, Fakat, Onun yaratanından korkmaz. Kimisi de, Cehenneme kulluk eder. Cehennem azabından kurtulmak için kulluk eder ondan korkar. Fakat onu yaratan Allah'tan korkmaz. Halbuki şu fani insanlar nedir ki? Cennet nedir ki? Cehennem nedir ki? Masiva Allah'tan başka şeyler nedir ki? İzzet ve celal sahibi Allah buyurur. Halbuki onlar... Allah'a onun dininde ihlas ve samiyet sahibi ve muvahhidler olarak ibadet etmelerinden başkasıyla emrolunmamışlardır. Beyne Suresi 5. ayet. Allah'ı bilen arifler sırf onun için kulluk ettiler. Başkası için kulluk etmediler. Rububiyetin hakkını verdiler. Ona sırf emrine itaat etmek için ve Muhabbet sevgiden dolayı kulluk ettiler. Asla bir başka manadan dolayı kulluk etmediler. Yalnız onu murad ettiler. Yalnız onu kastettiler. Ondan başkasını asla murad etmediler. Ve masivayı ondan başkasını terk ettiler. Siz ruhsuz birer şekilden ibaretsiniz Siz zahirsiniz. Allah dostları ve tasavvuf ehli ise batındır. Siz Kuru duvarsınız, kuru temelsiniz. Allah dostları ve tasavvuf ehli ise manadır, ruhtur. Siz cehr aşikarsınız, onlar ise gizli sırdır. Allah dostları ve tasavvuf ehli peygamberlerin sağından, solundan, önlerinden ve arkalarından yaraya yürüyenlerdir. Onlar peygamberlerin yiyeceklerinin ve içeceklerinin kalıntılarıdır. Onlar peygamberlerin ilimleri ile amel ederler. Onların peygamberlere varisliği sahihtir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Alimler peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin ilimleri ile amel edince onların halifeleri, varisleri ve naipleri, vekilleri olurlar. Hayf sanın. Sadece ilminle gelme, bilgiyle gelme. Nasıl ki delilsiz davanın faydası yoksa aynen bunun gibi amelsiz ilmin de faydası yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendilerinden nakledilen bir hadislerinde şöyle buyururlar. İlim kendisiyle amel edilmesi için çağrıda bulunur. Eğer kendisiyle amel edilirse ne hale? Aksi halde ilim göçer gider. İlmin bereketi gider. Sadece müzakeresi kalır. Kışırı kabuğu kalır, özü gider. Ey ilimle amel etmeyi terk edenler! Sizden biri ibaresi, fesatı ve belagatıyla şiirde maharet gösterir. Fakat onun ne ameli vardır, ne de ehlası. Eğer senin kalbin güzel ahlak ile bezenmiş olsaydı, hiç şüphesiz uzuvların da bezinirdi. Zira kalp uzuvların sultanıdır, hükümdarıdır. Hükümdar güzel huylarla bezendiği ve güzel ahlaklı olduğu zaman tebaa da bezendirir. Tebaa da güzel ahlaklı. İlim kışırdır, kabuktur. Amel ise özdür, usaredir. Kabuk özün muhafazası için muhafaza edilir. Öz tohum ise kendinden yağ çıkarmak için muhafaza edilir. Kabuğun içinde öz bulunmayınca o ne yapılır ki? Özün yağı bulunmadıktan sonra o neye yarar ki? İlim gitmiş, zayi olmuştur. Çünkü ilimle amel edilmeyince, yani amel gidince hiç şüphe yok ki ilim de gider. Amelsiz olarak ilmin sırf ezberlenip öğrenilmesi ve müzakeresi sana ne fayda verir ki? Ey alim, eğer dünyanın da ahiretin de hayrını istersen ilminle amel et, ve bildiğini insanlara öğret Ey zengin Eğer dünyanın da Ahiretin de hayırını istersen Malından bir şeyle Fakirlere yardım et Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kendilerinden nakledilen Bir hadislerinde Şöyle buyururlar İnsanlar Allah'ın aile efradıdır İnsanların İzzet ve celal sahibi Allah'a en sevimleri Onun aile efradına en faydalı olanlarıdır İnsanların kimisi Kimisine muhtaç eden Allah'ı takdis ve tenzih ederiz Bu hususta Onun hükmü vardır Ey zengin kişi Benden kaçma Seni Yine senin iyiliğin için elinden tutacağım Bana izzet ve celal sahibi Allah'tan hayır gelir Ve beni sizden müstahane kılar Sizi de bana muhtaç eder Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. İbrahim illetem, fakirin sabrının azlığını görünce şöyle derdi: Allah'ım, bize dünyada genişlik ver, bizi onda züht sahibi kişiler yap, bizi ondan mahrum bırakma, ona rabette ettirme. Sonra dünyalık peşinden mahvoluruz. Allah'ın hükümlerinde ve takdiri ilahinde. Bizlere lütfet. Amin.